763. konu, Hazreti Peygamberin, Osman hakkında, eşabımın arasında ahlakı bana en çok benzeyen odur, demesi, Allah'ın Resulü kızının evine girdi, kızı, kocası Hazreti Osman'ın başını yıkıyordu, Hazreti Peygamber, ey kızım, Ebu Abdullah'a daima iyilikte bulun, çünkü o eşabımın içinde, ahlak bakımından, bana en çok benzeyendir, buyurdu.